Seval Şahin Çimen Günay Erkol anlatıyor Tanpınar'ın Aynanın Karşısında süslenen Kadını Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hep Aynı Boşluk adlı kitabında derlenen yazılarından Kadın Sanatkar başlıklı yazı sözlerine konuşmak istedim ben. Tanpınar'ın aynanın karşısında süslenen kadın üzerine düşüncelerini anlattığı bölümler içeriyor bu yazı. 1931'de Hız gazetesinde yayınlanmış. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ankara'da hocalık yaparken kalem aldığı yazılardan aslında bu yazı. 1927'de Ankara'ya öğretmen olarak atanıyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Ankara Lisesi'nde, Gazi Terbiye İstitüsü'nde ve Ankara Kız Lisesi'nde dersler veriyor. Hız gazetesi de Gazi Terbiye Enstitüsü tarafından çıkarılan bir yayın ve orada çalışan e, öğretmenlerin katkı sunduğu bir yayın. Kadınların e, elbise, zinet makyajla olan ilgilerinin bir tereddü yani soysuzlaşma, yoğuzlaşma olarak görüldüğünü söyleyerek başlıyor yazı. E, güzeli sadece tabiatta ve tabi olanda arayanlara itiraz ediyor Tanpınar. Sanatkarların bu görüşe katılmayacağını söyleyerek nedenini açıklamaya girişiyor. Sanatkar ve şairlerin araştırıcı ruhlar olarak gördüğü kişileri örnekliyor önce. Onun cümleleriyle söylüyorum. Modellerin ve planların önünde mevsimin modasını düşünen terzi. Onun sanatının çıplak bıraktığı harikaları süslemek için madenlerin, mücevherlerin manalarıyla didişen kuyumcu. Ve bütün bu hazları tabiatın binbir tenebbüden süzdüğü bir koku damlası ile takdise çalışan bir ıtriyatçı. Sonra bütün bunlardan daha asil, daha titiz bir sanatkar vardır diyerek bunun da ayna karşısında süslenen kadın olduğunu söylüyor. Buradaki yaklaşım sadece süsü tartışan bir yaklaşım değil ama ayna karşısındaki o narsistik varoluşu da ilgi çekici bir şekilde estetize ediyor Tanpınar. Tabii aynanın sudaki akislerin yansımaların Tanpınar için merkezi bir anlamı olduğunu onu okuyan herkes biraz bilir. Tanpınarların metinlerinde aşık olunan kadınların güzelliğinin tablolara, heykellere benzetilerek anlatıldığını da e, biliriz. Dolayısıyla sadece ayna değil bu estetize etme hali de aslında aşina olduğumuz bir durum. Elbise, zinet makyaj gibi unsurlarla meseleye giriş yaptıktan sonra şöyle diyor Tanpınar. Yine onun cümleleriyle ama kimliği cümleleri atlayarak aktarıyorum. Fakat bütün bunlardan daha hasbi, daha titiz, binaenaleyh daha asil bir sanatkar vardır ki o da aynanın karşısında süslenen kadındır. Kadın, hoşa gitmek ve güzelleşmek sanatının sırlarına sahip olarak doğar ve büyüdükçe bu vergiyi şuurlu bir kemal haline dudağında, boynunda, yüzünde dolaşan kısa, kuru, iyi hareketleri ve bunları fasıllandıran tevakkuf ve tereddütleriyle bu çalışma bir ressamın çalışmasına çok benzer. Süslenen kadın biraz evvel çocuğunu sever veya aşk yaparken gördüğümüz dişi değildir. Sebk tabiimize değil, zekanıza kardeş olan bir ruhtur ve kadın ruhunun en asli hakikatini de ancak bu anlarda yakalamak mümkündür. Kadınların bedenleriyle kurdukları ilişkinin bir sanatkarın eseriyle kurduğu ilişkiye benzetilmesi, e, kostümü için ile saatlerce konuşmakta çekinmeyen bir kadının örneğin e, kullandığı malzemeyi tanıyan bir sanatkar olarak nitelendirilmesi ama tabii daha da önemlisi bunun erkek zekasına kardeş olunan ana yerleştirilmesi fevkalade ilgi çekici. Ayna karşısında süslenmeyi basit bir dişilik unsuru olmaktan uzaklaştırıyor Tanpınar ve sanatkarların yaratıcı zekasının işleyişine benzetiyor. Kadının ancak bu yaratıcılık anındaki haliyle sevki tabimize, içgüdülerimize yani erkeklerin içgüdülerine aslında değil de zekamıza yani erkeklerin zekasına kardeş olan bir ruh olarak adlandırılması Üstü türlü estetik tartışmalarla örtülmüş de olsa kendisini belli eden çok rafine bir cinsiyetçilik. Tanpınar metinlerinde bu rafine cinsiyetçiliğin de izini sürmek gerekiyor. Ben sözlerimi Tanpınar'ın yazıyı bitirdiği sözlerle bitireceğim. Bu satırların yazılması için kim ilham oldu bilemiyorum ama yazısının son paragrafını anlatılıyorum. ''Kolu, bileği, boynu, kulağı ve saçı üzerinde uzun uzun düşünmüş.'' hareketlerinin kemal ve nakiselerini, jestlerinin mübalağa ve ıstırarlarını ölçmüş. Harca alemle kendi renk ve ifadesi arasındaki ve hatta muhtelif ruhi haletleri arasındaki münasebeti bulmuştur. Onun içindir ki, bir yaz ikindisinde vücudunun yumuşak ve pür hava çevikliğini kırmızı bir kumaşın kıvrımlarında hapsettikten sonra boynunu bir mercan külçesiyle süsleyen ve nihayet bütün bunlara, bir kuğu beyazlığında genişlemiş bir yakut damlasının açılan ateşinde bir cevap arayan genç ve kumral kadın, bence yaratıcı muhayyile dediğimiz kıvılcının tutuşturduğu bir ruhtur.